razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Kimi yüzlerin ağrıp, kimi yüzlerin kararacağı bir yerde Allah Azze ve Celle yüzleri ak ah olanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle yardım isteyen kardeşlerimize yardım etsin. Bizlere muafiret etsin, şuur ihsan etsin. Evet, bugün biliyorsunuz tefsir derslerinde, müddessir suresindeyiz. Bugün işlemek istediğim mesele, buradaki ayetlerin genel hatları üzerine olacak inşallah. İlk surelerden bir suredir. Sen o zaman geldin? Allah Azze ve Celle bu sureyle birçok şeyleri bizlere bildirmiştir. Sure 3 aşamalıdır. Birinci aşamasında Allah Azze ve Celle Aleykümselam Resulüne hitap etmiştir. Ama diğer derslerde de hatırlayacak olursanız bu her ne kadar inen ayetler hususi bile olsa itibar nedir? Umumdur. Çünkü ayetlerin iniş sebebi hususi bile olsa bu nedir? Mesk olmadığı müddetçe bu bütün insanları ne yapar? Kapsar. İkinci hitap ahireti hatırlatıyor ve bütün insanlara hitap ediyor ve üçüncü etapta ise ...hasseten dine karşı gelen insanların kişilikleri anlatılıyor. Mekki surelerdendir. Kur'an-ı Kerim'de 74. sırayı alır. Ve 54 hatırlamıyorsa 56 ayettir. Biliyorsunuz kardeşlerim Mekki surenin özelliklerinden birisi... ...hep tevhidi anlatması, şirkle bir nedir mücadelesi vardır... Genelde ilmihal dediğimiz, fıkıh dediğimiz konular Mekki surelerin özelliklerinde değildir. Müddessir Suresi çok önemli surelerden bir tanesidir. Adını da ilk ayette geçen, örtüye bürünen anlamındaki Müddessir kelimesinden almıştır. Bu sure Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'a davet yükünü vurmaktadır. Yani omuzlarına artık davetini atmıştır. Allah azze ve celle yüklemiştir artık gayret etmesini, gayrette daha aktif olmasını ve kafirlere karşı uyarma ve düşmanları arasında hükmedinceye kadar Allah azze ve celle'nin sabırlı olması, kendisine karşı gelen bela ve musibetlere karşı dik durmasını Allah azze ve celle emrediyor. Sonra kafirleri uyarıyor. Onlara çok şiddetli bir azaptan Allah Azze ve Celle bahsediyor. İnsanları tir, tir titreten o cehennem ateşini ne yapıyor? Bildiriyor. Ve cehennemin de öyle bir derecesinden bahsediyor ki, orada bir dağın olduğunu, o dağa doğru insanın çıkmaya zorlanacağını ve o dağa çıkarken etlerinin ve bütün derilerinin döküleceğini dağın tepesine geldiğinde insanın tekrar içine atılacağını ve tekrar diriltilip yani etkiyi dirilip tekrar bu azaba devam edeceğini ne yapıyor? Bildiren dehşet surelerde bir tanesidir. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir anlayış nasip Bu surenin ihtimamıyla amel eden samimi kullardan eylesin. Şimdi bakın burada ey örtüsüne bürünen peygamber dedik ki itibar lafsın hususiliğine değil umumiliğinedir. Ey uyuşuk bir vaziyette dünyalık yaşantısından memnun olan Müslüman kalk yani uyar insanlara dinini anlat bir silkelen. Yani bu gidişattan, bu dünya yaşamısından, bu sistemlerden artık ne? Bir silkelen diyor Allah. Yani bu sureler nesk olan surelerden değil. Yani bu sure sadece peygambere hasta nedir? Değil. Kalk diyor. Örtüsüne bürünen kalk. Ey Müslüman uykundan artık ne? Uyan. Önemli bir görev. Bu görev Zaten biliyorsunuz daha önceki derslerde de söylediğimiz gibi davet nedir? La ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarındandır. Bütün peygamberlerin gönderiliş sebebi de nedir? La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Bu davet için gelmiştir ve insanlara hep bunu uyarma, bunu anlatmak ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ben, La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla harp etmek için gönderildim demiştir. Burada bu görev insanlığı uyarma, onu dünyada kötülükten, ahirette cehennem azabından kurtarma, henüz fırsat eldeyken onu doğru yola iletme yükümlülüğünü ne yapıyor bildiren surelerden. Kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Bu bir insan ve hatta bir peygamber için davet, tebliğ çok zor bir görevdir. Yani ha Mekke toplumunu düşünün, ha bugünkü durumu düşünün. Ha o gün bozulmuş insanlara gelin doğruya tabi olun. Bir olan Allah'a ibadetlerinizde asla şirk koşmayın. Ha bugünkü şu rahat düzende yaşayan nefislerini, hevalarını ilah edinmiş, kaba, sabah, cahil olan veyahut zengin veyahut fakir veyahut hastalıklı ne şekilde olursa olsun insanlara aynı daveti götürme aynı zorluk. Yani davet o zamanda zor bu zamanda nedir? Zor. Değişen bir şey yok. Burada Allah Azze ve Celle bizlere diyor ki kalk. Yani artık bu görevin bilincine ne yap? var. Kardeşlerim bu sure, Alak suresinin ilk ayetleri nazil olduktan sonra biliyorsunuz vahiy belli bir dönem ne yaptı? Kesildi. Hatta bu döneme fetretül vahiy diye de alimlerimiz ne yapar? ve isim koyar. Hatta Mekke müşrikleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan alay ettiler. Muhammed'in Rabbi unuttu. Bak ona sırt döndü. Artık onunla itibarını ne yaptı? Kesti dediler. Allah Resulü ve Vesselam çok üzülüyordu. Ama Rabbin sana darılmadı, unutmadı da diyerek ne yapmıştır? ilk ayetlerini indirmiş. Ama yarın için bir şey yapacağında ne diyor? Bir daha yapacağım deme. İnşallah. Allah takdir ederse de diyerek ilk ayetler ne yapmış? inmiştir. Rabbim bize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın Allah Resulü ve Vesselam kendisine bu ayetlerin inme anını şöyle anlatıyor. Bir gün yolda yürüyordum. Gökten aniden bir ses işittim. Başımı kaldırdığımda Hira'da gördüğüm o meleği gördüm. Yerle gök arasını dolduruyordu. Bir kürsüde oturur vaziyette gördüm. Dehşete kapılarak hemen eve geldim. Beni örtün, beni örtün, beni örtün dedim ve evdekiler beni örttüler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ey örtüsüne birine hak ayeti ne yaptı? Nazil oldu diyor. Buna binaen. Hatta bunun da bir vakası vardır. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbını dünyadayken, dünya gözüyle ne yapmamıştır? Görmemiştir. İşte o onu en güzel surette gördü ayetini de delil getirerek bazı kesimler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini dünyada gördüğünü iddia etmişlerdir. Gördüğü Cibril'dir. Cibril'in asli 600 kanadıyla ne yapmıştır? Allah Resulü görmüştür. Çünkü Ayşe annemiz Allah Resulü'ne sormuş. Ey Allah'ın Resulü sen Rabbini gördün mü? Ya Ayşe o bir nurdur. Nasıl göreyim? Demiştir. Ve onu gözleri idrak edemez. Sadece kıyamette Orada Rabbimiz ne yapacak müminler tarafından görülecektir kardeşlerim. Evet. Allah Resulü'nün istilat ve silağa yakınlık gösterme ve yumuşak davranmak için çok yumuşak bir usluyla müddesir. Yani örtüsüne bürünen diye kitab edilmiştir. Korkan birisi beni örtün beni örtün diyor. Etkilenmiş ilen vahiyse onu ne yapıyor? Sakinleştiriyor. Veyahut başka bir ayetlere baktığımızda neden iman etmiyorlar diye Allah Resulü'nün kendisini dağlara vurduğunda Allah Azze ve Celle kendisine ne yapıyor? Göğe çık yere in de bizim getirdiğimizden başka ayet mucize getir eğer gücün yetiyorsa demiştir. Senin görevin anlatmak, onlarınki ise tabi olup olmamak. Sen onlardan bir ücret istedin. O onlara ağır geldi de onun için iman etmiyorlar. Yani burada ne yapıyor? Hemen bir sakinleştirme. Ve arkasından da Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Emrini veriyor. Burada da ey örtüsüne birine kalk. Evet. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kendisine karşı bir merhameti var. İkinci ayet kalk ve uyar yani yatağından azimli ve kararlı bir şekilde kalk çevrende gaflet içinde yaşayanları ne yap uyar ve bunun devamı niteliğinde şuara suresinin 214. ayetine bakıyorsun akrabalarını ne yap uyar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen emir gereği yemekler veriyor bütün kavmini topluyor onlara kendi vasıflarını ön plana çıkartıyor yani beni nasıl bilirsiniz, şu dağın arkasında bir ordu var desem, işte size e, saldırmak için hazır bekliyorlar ne dersin? Sen Muhammedil eminsin. Öyleyse ben o Rabbin size gönderdiği bir peygamberim. Ona tabi olun, ona eşler koşmayın dediğinde çoğu insan ne yapmıştır? Yalanlamıştır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Kalkmıştır ve insanlara ne yapmıştır? Uyarmıştır. Onları Allah'ın azabından sakındır. Büyük bir kararlılıkla kalk, işe başla artık uyarma görevi yap. Etrafındaki insanlar neticenin önemini ve ahiretteki cehennemin korkunçluğunu ne yapsınlar? Bilsinler. Hemen devam eden ayette sadece Rabbını tekbir et ve yüceldi. Hani halk arasında tekbir derler hemen Allahu Ekber diyorlar ya. Burada da Allah Azze ve Celle Resulüne kendi isminin tek yüceltilmesi gerektiğini noksan sıfatlardan münezzeh sadece kendisinin olduğunu ne yapıyor? Haykırmasını, onu açıktan söylemesini emrediyor. Namazda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her rükünden başka bir rüküne. Yani her rükün arası ne der? Allah'a Ve bunu her zaman ne yapar? Söyler. Ve her söylediğinde de ellerin omuzlarına kadar ne yapar? Kaldırır. Yani bu tekbir her zaman için ne yapılır? Söylenir. Yani Allah'ın ululuğunu ve onun her şeyden münezzeh, yüce sıfatlarda olduğunu her zaman ne yapıyoruz? İkrar ediyoruz. Aleykümselam. Aleykümselam büyüklüğün ancak onun şanı olduğunu ve ona karşı her şeyin küçük ve değersiz bulduğunu kalben tanıdığın gibi söz fiilinden de ne yap anlat diyor. evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kafirlere aldırış etmemesi için onu uyarmak makta, maksadıyla bu cümle korkut emrinden sonra zikredilmiştir sonra devam eden ayette. Elbiseni temizle diyor. Müşrikler diye hiçbir zaman dikkat etmezlerdi. Ve bu sebeple Allahü Teala peygamberine kendisinin temizlenmesini, elbisesinde temiz tutmasını ne yapmıştır? Emretmiştir. İbn Abbas'tan gelen rivayette ise Aleyküm Selamun Elbiseni günahlardan temizle diyor. Bu aynı zamanda halk temizliğini de gündeme ne yapar? Getirir. Mesela namaz kılmadan önce ne yaparız? Abdest alırız. Ya cünüplüyken su bulamasak muhakkak teyemmümle ne yaparız? Temizleniriz. Bir ön temizliği bize Allah ne yapıyor? Azze ve Celle istiyor. Evet. Beşinci ayette ise kötü şeylerden, pislikten ne yap? Uzak dur. Sakın. Buradaki kötü şeylerden pislikten kasıt her türlü pisliktir. Yani akidevi, ameli, itikadi ki İbn Abbas'tan gelen bir rivayette ise putlardan ne yap? Uzak dur diyor. Evet. Biliyorsunuz o zaman e, her türlü pislik neydi? Yaygındı. Hatta sahabeler geçmişteki e, o cahiliye dönemi dedikleri yerden anlatırlarken biz diyor bir yere giderken şöyle de mola verirdik, kumu toplardık, devenin ayağını açar, ona süt sağardık, sonra put yapardık, orada kaldığımız müddetçe ona tapar, giderken ayağımızdan şöyle teper bozar giderdik diyor. Yani düşün yani bu türlü pis her şeyden ne yap? Uzaktır. o sahabe anlatıyor, babamın diyor bir putu vardı, ona diyor en güzel yiyecekleri koyardı diyor, bir köpek gelirdi onları yerdi, puta da işer giderdi diyor. Babam boşardı köpeği yakalamaya çalışırdı, bir türlü yakalayamazdı ki. Her türlü pistikte ne yap uzaktır. Onun dışında o gün evlenme meselesi yani kadın erkek ilişkileri de artık tamamen erozyona uğramıştı. Bir kadının yanına ona yakın erkek girer veyahut daha fazla insanlar girer. Bir erkeğin bir kadına yaptığı her şeyi yapar ve hiç kimse yaptıktan da rahatsız ne yapmazdı, olmazdı. Ayşe anlatıyor. Ve o kadın doğurduğunda çocuğunu alır, Kabe'ye gelir soybilimci insanlar vardı. O kadın birlikte olduğu insanları zikreder, hep soruya toplanır. O soybilimci insanlar şöyle bakar, ha bunun babası bu. Artık o kadın onun karısı ve o çocuğun babası da ne yapar? O olurdu. Hani hatırlıyor musunuz Buhar Müslüm'ün naklettiği rivayette sahabeler merak ediyor. Benim babam kim diyor. Çünkü bozulmuş bir ne var? Evlilik sistemi var. Adam babasını merak ediyor. Onun için Allah hepimize hayır versin. Her türlü kötülükten, pislikten ne yap? Uzaktır. Şimdi buradaki ayetlere şöyle dikkat edersek, sohbetin başında da dediğim gibi ayetlerin inişi her ne kadar hususi olsa da itibar nedir? Onun'dur. Yani ey kul temiz ol, kalk, Uyan, elbiseni temizle, kendini her türlü bidattan, şirkten, küfürden, kötü adetlerden ne yap? Temizle, emrin Rabbimiz ne yapıyor? Bizlere bildiriyor. Evet, yaptığını çok görerek başa kalkma. Bunu aynı zamanda Lokman suresinde de Allah Azze ve Celle bize bildiriyor. Ey oğlum, yaptığın ufacık bir şey dahi olsa bunu ne yapma? Küçümseme, insanların başına ne yapma? Kalkma. İnsanlara yaptığın iyiliği çok görerek yapma. Çünkü cömertlik ne kadar çok olursa olsun, onu birinin başına kalktığında o iş ne yaptı? Bitti. Hatta anlatırlar halk arasında. Adamın birisi fakir birine bir elbise almış, birisi de ayakkabı almış. Adam her geçtikçe birisi, lan güneşte gezme. Yağmur yağdıkçı lan çamura basma. Adam en son zıvanadan çıkmış. Hepsini çıkarıp önlerine koymuş iç çamaşırlarıyla eve gitmiş. Yani hak böyle anlatır ama yapılan bir iyilik başa kalktığı an o iyilik iyilikten ne yapar? Çıkmıştır. Bu da şu ayetlerin seyrine bakarsanız hem tevhitten hem de ameli meselelerden bize ne yapıyor? Rabbimiz birçok emir ve nehileri ne yapıyor? Öğretiyor. Rabbin için sabret. Aynen Mayıda 67'de hatırlayacak olursanız ey Resul indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Risalet'in yerine getirmemiş olur. Sonra Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değildir. Şimdi orada da aynen bu ayetin bir misali olduğu gibi Resul yerine ey kulum indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan kulluğunu ifa edemezsin. Yerine getiremezsin. Korkma. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici Değil. Senin görevin bunları ne yapma? Yerine getirme. Eğer tevhid ehli olan birisi dinin emir ve nehirlerini öğrenip hayata geçirmezse bir kafir kafirliğini nereden bilecek? Bir müşrik müşrikliğini nereden bilecek? Bir müşriğe soruyorsun yani şirk amel işleyene bir müşrik demeyelim de terse gider. Yani şirk amel isteyen birine neden bunu yapıyorsun? E ben bunu Allah'a yaklaştırsın diye yapıyorum diyor adam. Şirk olarak ne yapmıyor? Görmüyor. Algılamıyor bile. Yani biz bu daha çok, daha çok Allah bizi ne yapıyor? Yaklaştırıyor diyor. Niye buradan istiyorsun ölüden, türmeden, şundan bundan? E ben de ondan istemiyor ki Allah'tan istiyorum. E Allah'tan iste. Niye bunu aracı kırıyor? Ama diyor bu ermiş diyor. Yani, armut gibi yani. Armut eriyor ya dalın dibine o tip ermiş diyor. Halbuki Allah Azze ve Celle aracısız isteyin diyor. Vesile yok mudur? Vardır ama hak olanı var, batıl olanı var. İşte bu ayette de yedide artık sabret. Şimdi öğrendin, halktın, uyardın. Neye hazırlanacaksın? Bütün peygamberlerin bir parolası var. İlim, amel, Davet ve dördüncüsü nedir? Bunların karşısında gelen bela ve musibetlere karşı nedir? Sabır. Burada da ayeti kerimede nokta sabra geldi. Allah Azze ve Celle Rabbin için artık ne yap? Sabret. Belki kavmin seni hiç kabul etmeyebilirsin. Yunus Aleyhisselam gibi gidebilirsin. Veyahut İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe ne yapılabilirsin? Atılabilirsin. Veyahut Musa Aleyhisselam'ın kavminin dediği gibi ey Musa senden Rabbin git savaşsın diyen insanlar ne yapabilir? Çıkabilir. Veyahut Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene davet edip en son Ya Rabbi yoruldum kavmimin belasını ver. Onlara lanet et ne yapabilirsin? Diyebilirsin. Yani bütün Kur'an boyunca örneklere baktığımızda bu örnekler var. Veyahut Zekeriya Aleyhisselam gibi testereyle nikiye bölünebilirsiniz. Yahya Aleyhisselam gibi bıçakla bir hayvan boğazlanır gibi boğazlanabilirsiniz sadece yapacağınız Allah için nedir? sabırdır çünkü yapılan davet muhakkak bir netice ne yapacak? getirecek ya kabul edecekler ya da sizi ne yapacaklar? dışlayacaklar dışlarken de neticeler vardır bazen iftirayla dışlarlar bazen tacizden öldürmeyle artık birçok şeyler nedir? dışlanma söz konusudur ve o ashabı Uhdud kıssasına baktığımızda ne yaptıysa çocuğu ne yapamıyorlar? Öldüremiyorlar. En son daracına asıyorlar ve çocuk ne diyor? Benim yayım al, benim okum al. Bu çocuğun bunun adıyla ne diyor? Kafir onu o şekilde öldürünce oyuna geldiğini anlıyor. ve Bir davetçi kendi ölümüyle bile ne yapabiliyor? Daveti yerine getirebiliyor. Yani sonuna kadar ne yapma Savur. Burada Şuna da dikkat etmek gerekiyor. Her canlı ölecek mi? Peki kaçış nereye? Niye ölüm Allah için olmasın? Şimdi düşünün çoğu dünyada daha çok yaşayayım, daha rahat yaşayayım, daha refah içinde yaşayayım diye ne kadar mücadele veriyor değil mi? Ama hesabı az olan insanlar fakirler. Mesela geçen dersleri hatırlayacak olursanız melekler bir grup insanı durduruyor. Nereye gidiyorsunuz? E biz hesaptan geçiyoruz. Melekler durun. Onlar diyor ki bizim diyor, bir günlük yiyeceğimiz yoktu. Ve dünyada da iki kişiye bir sorumluluk dahi yapmadık? Almadık. Melekler ne diyor? Geçin siz geçin diyor. Ama malı olan yani zenginler fakirlerden 500 sene sonra geçecek. Rabb'im bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah için bütün her şeye ne yapma? Sabretme var. Hiçbir korku, hırs, dostluk, düşmanlık ve sevgi seni bu davandan ne yapmayacak? Vazgeçirmeyecek. Ve yanlış hatırlamıyorsam, TB 23-24 müydü? Sevdiğiniz işler, akrabanız, eşleriniz, çocuklarınız, mekanlarınız, Bunlar sizi Allah'a ve Resul'una kavuşmaktan ne yapmayacak? Allah koymayacak. Kardeşlerim bu ayetten sonra seyir değişiyor. Bundan sonra Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bütün insanlara umumen bir seslenme var. Yani ey iman edenleri bırakıyor, ey nas diye devam ediyor. Kıyametin korkunç şekilde ve şiddetli bir şekilde kopacağını ve her şeyin toz duman olacağını Allah Azze ve Celle anlatıyor. Hemen 8. ayette o sura üflendiği zaman. Bununla alakalı Allah Resulü ve Vesselam'dan bir rivayet aklıma geldi. Birini katıla katıla güldüğünü görünce Allah Resulü diyor ki ve Vesselam benim bildiğimi bilseydiniz çok az güler, çok ağlardınız diyor. İstafir diyor ağzına boruyu almış diyor. Çalmanın emrini bekliyor. Sense diyor katıla katıla ne yapıyorsun? Gülüyorsun diyor. Yani Benim bildiğimi bilseydin çok az ağlar. Yani çok ağlar az gülerdin diyor. Evet. Biliyorsunuz sur bizim için çok çok önemlidir. Sura üfürüldüğünde artık ne başlıyor? Gerçek ve ebedi hayat başlıyor. Burada e, ne yapmışsak, orada artık bunun neyi var? Karşılığı ve bir hesabı var. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin. Ahireti hatırlayan, dünyalık az nimetler, az güzellikler karşısında ahireti satanlardan eylemesin kardeşlerim. Allah yolundan bizleri ayırmasın. Hayırlı dostlar bizlere nasip etsin. 9 ve onda işte o gün pek zorlu bir gündür. Kimin için? Dünya müminin hapsanesi, kafirin ise cennetidir. Ahiretse orada kafirler için çok zor bir ne var, bir sınav, bir netice var. Sadece kafirler için mi? değil, münafıklar, müşrikler, fasıklar için de aynı şekilde. Düşünün şimdi. Bir yeriniz kirlenince ne yapıyorsunuz? Temiz. Hemen temizliyorsunuz değil mi? Deterjan var. Bir sürü şeyler var. Hiçbir şey bulamazsanız çamura böyle elinizi yapıp güzelce ne yapıyorsunuz? Temizliyorsunuz. Orada kirden kurtuluyorsunuz. Oradaki deterjanınız, suyunuz hepsi ateş. Ne kadar kiriniz var o kadar ateşle ne yapacaksınız? Temizleyeceksiniz. Mehmet hoş geldin. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Ee, kabirdeki sorguyu hatırlayacak olursanız, müminin sorgusu çok basit geçiyor. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? O tek tek cevap verince biz zaten bunları bildiğini biliyorduk. Yani söyleyeceğini, sen burada rahat uyu deyip damat uykusuna yatıyor. Ama bir münafık, bir facirse ne yapıyor? Ne yapıyor? Dünyada birileri bir şey diyordu ama diyecek diyor be, be, be diyecek ama diline atmayacak, dönmeyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabir diyor ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem derekelerinden, çukurlarından bir çukurdur. Diyor. Allah bizleri kabir azabından korusun. Arkadaşlar. İşte o gün, yani oraya gitmeden önce kabirde büyük bir ne var? Zorluk var. Allah Azze ve Celle ise burada Ayetleri hatırlatarak şöyle baştan kalk, uyar, elbiseni temizle, Rabbinine tekbir et, büyükle, sonra yaptığın iyiliği başa kalkma, sabret, bak bunları yapmazsan orada işin çetin, zor, burada bir şeyi göğüsle, burada Allah'ın dinine yardım et, burada Allah'ın dinini ne yap, tebliğ et, korkma. Bugün kafirler herhangi bir şeyini anlatırken neyinden korkuyor? Neyinden çekiliyor? He? Peki Müslüman neyinden çekiliyor? Allah'ın kitabını hiç okumuyor muyuz? Haşr 13-14'te onlar Allah'tan çok sizden korkarlar Bizden korkan bir topluluktan biz niye korkalım? Ama dünyayı sever ölümden hoşlanmazsak elbette ki Allah'ın dinini anlatmakta şeytan da bize birçok resveseleri ne yapacak? Verecektir. Evet. Burada 9 ve 10'da bu genel tehdit belirli inkarcı kişileri ele alıyor kardeşlerim. Yani Allah'a sırt dönen kafir olan toplulukları ele alıyor. Ve devam ediyor 11'de. Tek olarak yarattığımı o kimseyi bana bırak. Rabbimiz subhanahu ve teala burada kendisine dünyalık nimetler ihsan ettiği halde o nimetleri inkar edip küfürle mukabele eden, Allah'ın ayetlerini inkar edip ona iftira eden bir insandan bahsediyor. Burada da her ne kadar itibar hususi de olsa e, inişi hususi de olsa itibar nedir? Umumdur. O gün Mekke müşriklerinin orada e, Velime bin Mugire diye bir kafir var. E, çok malları olan, çok meyve bahçeleri olan çok zengin olan, çoluğu çocuğu çok olan, bilimde de veya işte astronoji mı diyoruz o zamanki Mekke toplumunda yıldız biliminden falan haberdar olan bir adam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona gidip geliyor. Yani dini anlar, bu kabul ederse Mekke'nin düşeceği inancında ve hakikaten de Allah Resulü'nü dinliyor Aleyhisselatü Vesselam'ı fakat bu Cehil hemen onun yanına geliyor ve onun aklına girmeye çalışıyor. Bakıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan velime ne yapmış? Etkilenmiş. Şimdi bir zengine gitseniz deseniz ki Hüseyin sizin için para topluyor. Siz daha çok zengin olasınız. İşte daha rahat yaşayasınız diye insanlardan sizin adınıza para topluyor dese birisi. O zengin ne yapar? gururlanır, kibirlenir, ne yapar? Büyüklenir. Ebu Cehil de bu damardan giriyor. Muhammed senin için diyor, Mekke'nin zenginlerinden diyor, para topluyor diyor. Eğer diyor, ne yapacakmış ki diyor, senin için diyor, sen İslam'ı kabul edersen onları sana hediye edecekmiş, ikram edecekmiş diyor. Velime o kadar sinirleniyor, o kadar gururlanıyor, büyükleniyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyor? inkar ediyor, reddediyor, büyükleniyor ve bu Cehil diyor ki, insanlar diyor senin sözünü dinler diyor. Sen diyor onun için diyor bir söz söyle ki burada diyor onun daveti ne yapsın? Başarısız olsun. Velime bin Mugver'e oturuyor, ölçüyor, biçiyor. O bir sihirbazı, o bir kahinin sözüdür. Bu ancak e, sihirbazdan başka bir şey değildir diyor. İşte Allah azze ve celle ona o kadar kadaplanıyor ki sen onu ne bana bırak. Hatta onun kahrolası perçeminden, onun alnından nasıl da örüştü demişti diyor. Kahrolası diyor. Nasıl da örüştü demişti diyor. Allah azze ve celle ben diyor ona birçok servet verdim. Hem de gözden önünde ne yaptım? Oğullar verdim. Diyor. Yani o kadar çok Allah Azze ve Celle ona imkanlar sağlıyor ki bunların yanında ne yapıyor o azgınlığı. Hatta velime şu sözü de sarf ediyor kardeşlerim nak gelen nakillerde diyor Muhammed'in anlattığı o cennet diyor aslında ona diyor, o da diyor benim diyor onun diyor Allah'ı diyor bana burada bu kadar diyor serveti verdiyse bahsettiği cenneti muhakkak bana verir diyor. Yani o kadar azgınlıkta ileriye gitmişler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatmış olduğu cenneti ve cennet nimetlerini e, ne yapıyor? Onlar da benim. Nasılsa verir. Aynen hani Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. O kafirde aynısını ne yapmıştı? Demişti. Kendi çokluğuyla, malıyla, evlatlarının çokluğuyla övünmüş ve burada bunları bana veren orada daha mislini ne yapar? Evet. Verir diyordu. Allah Azze ve Celle ne diyor? Onun iki eli kurusun. Yani iki elden kasıp dünyada verdikleri ve ahiretteki verecekleri. Evet. Subhanahu ve Teala burada her ne kadar onu öncelikli olarak tek olarak muhatap alsa da bugün bu şabdona giren herkes bu ayeti nedir? muhataptır. Şimdi düşünün dünyada Allah Azze ve Celle'nin nimet verdiği bol rahatlık içinde yaşayan ne kadar çok ne var? Müslümanı, kafiri, yani birçok insan tayfesi var mı? Var. Müslümanlara Allah fazlından, kafirlere ise kahrından verir. Ne kadar zengin olursa olsun insanlar, o onların imanını ne atmıyor? Artırmıyor. Yani bir mal insanın imanını ne yapmıyor? Artırmıyor. Ama ne kadar rahat yaşarsa mantıken yani insanın Allah'a daha çok şükrü, daha çok ibadet edesi gelmez mi? Ama maalesef bu tam ne yapıyor? Zıttı. Hatta bakın bütün peygamberlerin yaşantısı Süleyman aleyhisselamın ki istisna hepsi nedir? Hep fakir bir yaşantıdır. Yani çok zor şartlarda ne yapmışlar? Yaşanmışlar. Hatta İsa Aleyhisselam'ın yastığı bir taştı. Yani taşı, taşa kafasını koyup da ne yapar? Yatardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına bakıyorsunuz. Bir deri. içi de nedir? Kurma ağacının lifleri. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızının çeyizine Ebu Bekir'le Ömer, Allah onlardan razı olsun bakmaya gittiklerinde kaplumbağanın sırtından bir tenceresi bugün kimse kaplumbağıyı eve sokmaz yani birçok şeyde tiksinir bir koyun postundan da baklanmış bir şeyi seccadesi. birkaç tane şey Ömer Ebu Bekir Allah onlardan razı olsun ağlayınca Allah Resulüne İstilat ve istilan üzerlerine geliyor tebessüm ederek. bu bile çoktur yani bu bile nedir çoktur neden çok çünkü dünyadaki şeyler ne kadar artarsa insanın dünyaya bağlantısı da ne yapıyor? O kadar fazlalaşıyor. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdayken evdeki üç 3 4 tane altın onların zihni ne yapıyor? Meşgul ediyor. Evet. Rabbim bize hayır versin. Amin. Amin. Hayır. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi. Ben onu dimdik bir yokuşa süreceğim. Çünkü o düşündü, ölçtü, biçti, kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Sonra kalktı, sonra kaşını çattı, suratı astı, sonra arkasından döndü. Büyüklük tasladı. Bu dedi, ona öğretilen sihirden başka bir şey değildir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz getirdiği davete hep önceleri bu sözü söylediler. Hatta sohbetin başına size Türkçe ifade ettiğim hutbetül hace diye ki ben hep dersleri hatırlarsınız biliyorsunuz Türkçe olarak yapmayı tercih ediyorum. İnnelhamdülillah diye başlanan hutbetül hace bir onun kıssası var yanlış hatırlamıyorsam dımat diye birisi kendisi cin hastalığı olan insanlara okuyan Allah'ın da şifa verdiği bir adam. Ona diyorlar ki, sen Muhammed'e git, bir oku. O dinlendi. Yani sen okursan belki şifa bulur diye kendisine rica ediyorlar. Çarşıda Allah Resulü Ali vesselamla ve karşılaşıyor. Diyor ki, ey Abdurruttalibin oğlu diyor, seni okuyayım da diyor yani benim nefesinden Allah sana şifa versin, sen de bu ha şeyinde kurtul diyor. Allah Resulü ve Vesselam ona Hutbet-ül Hacı'yı okuyor. At, o kadar etkileniyor ki, bu diyor bir delinin sözü değil. Yani cinlenen bir insanın sözü değil. Şairin sözü de değil. Bir kahinin sözü de değil. Çünkü ben bunların hepsinden oturdum, kalktım diyor. Sen bunu bir daha söyledi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hutbet-ül Hacı'yı bir daha okur. Duruyor, o kadar etkileniyor ki, bir daha okur musun diyor aleyhissalatü Selam. üçüncü kez okuyunca ver elini diyor sana beyat edeceğim. Ne adına? İslam adına. Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyor? Kabul ediyor. Yani akıllı bir insan aleyhissalatü vesselam velime bin mugire de sözlerin sihir olmadığını Allah kelamı olduğunu ne yapıyordu? Çok iyi biliyordu. İşte buradaki hitap Bildikten sonra sırt dönen cahil insanlara değil, çünkü Enfaz Suresinin 42. ayetinde Allah Azze ve Celle ne diyor? İnanan da, küfreden de açık delillerden sonra inansın veya açık delillerden sonra ne yapsın? Küfretsin. Veyahut İsra 15'te Allah bir kavme uyarıcı yani göndermeden ne yapamaz? Yani ne yapmaz? Azap edici değildir. diyor. Buradaysa Sırf kibirlenen, büyüklenen işte Muhammed sana mal topluyor, i̇şte onu sana hediye edecekmiş İslam'a e, girersen diye ne yapıyor? Gururlanıyor, büyükleniyor ve ne yapıyor? Sırt çeviriyor. İşte burada da bilerek Allah'a sırt dönen, O'nun dinini karalayan herkese Allah Azze ve Celle'nin ne yapması var? Bir tehdidi var. Hatta bu Velime bin Mugire ile alakalı biliyorsunuz Abesre suresinin baş tarafı da inmiştir. Orada ama geliyor. Allah Azze ve Celle vahyeni indirdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Velime bin Mugire'ye anlatmaya devam ediyor. Nasılsa diyor o benim ev hafında ben ona ne yaparım anlatırım. Allah Azze ve Celle ne diyor? Sen hidayete şeyini anlat. Bırak onu eğer sen o dinlemediği halde o zengine veyahut mağrura kibirliği anlatırsan o ne de benim Muhammed'e ihtiyacım diyor ki Muhammed'in bana ihtiyacı var bununla benler, yani benimle güçlenmeye çalışıyor der diyor ve ne yapmaz iman etmez diyor bu da davette bizim için ne var bir usluptur hidayete susuyana anlat mağrursa kibirliyse Hatta İbn-i Macen'in 224 nolu rivayetini hatırlayacak olursanız ilim öğrenmek nedir? Farsdır diyor. Ehli olmayana ilim bırakmak domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da davette bizim için bir usluptur. Ama biliyorsunuz İslam'dan, imandan mahrum olan, soyadı İslamoğlu olan birisi tefsirine bakarsanız, tefsir kitabı da var, bu sureye geldiğinde, Abese suresinde, burayı nasıl tercüme etmiş biliyor musunuz? Okay. He? Ama geldi de, kaşını çattı. Burayı nasıl tercüme ettiğini biliyor musunuz Mustafa İstanbul'un? Okay. O kibirlendi, o münafık, o müşrik, yüzü çevirdi diyor. Buradaki atıf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olmasına rağmen, Mustafa İstanbul'u ne yapmıştır? Oradaki peygamberi münafık ve müşrik olarak ne yapmış? İtiremiştir. Bunun altında yatan gerçeği yakalamak için Şia itikadını güzel bilmek gerekir. Şia itikadında biliyorsunuz bizim şu Kur'an'a iman onlarda nedir? Yoktur. Fatıma'ya Cibril o kadar geldi gitti ki onda 17 bin ayet vardır. Halbuki sizin Kur'an'dan bir tanesi nedir? yoktur demişlerdir. Aslında Mustafa İslamoğlu bu tip şeylerle Kur'an'ın üzerine ne yapıyor? Şüphe atıyor. Allah onun şerrinden Müslümanları korusun. Neyse, konu dışına fazla çıkmayalım. Bu dedi öğretilenlerin hepsi nedir? Sihirdir. Bu da ne yapıyor? Muhammed onunla insanlara ne yapıyor? Aldatıyor. Biliyorsunuz sihre kimse yabancı değildir sihirlenen yani büyülenen bir insan yaptığını ne yapmaz bilemez algılayamaz. Yani onun şuurunda değildir iyi ya da kötü veya ne olduğunu ne yapamaz tam kavrayamaz. İşte o da o bir ancak nedir? Bir sihirbazdır diyerek örç biç öyle bir söz söylüyor ki bu da insanlara ne yapıyor? Tesir ediyor. Allah Azze ve Celle ben onu Sakar'a sokacağım. Sakar cehennemine. Sen onun ne olduğunu bilir misin? Ne geriye bir şey koyar ne de bırakır. Durmadan dereleri kavurur. i̇bn Abbas diyor ki Allah kendisinden razı olsun. O diyor kan, kemik, etten hiçbir şey ne yapmaz? Bırakmaz diyor. Evet. Onu diyor oraya sürecek yani kafirleri onların diyor e, boynuyla diyor çenesi arasında et ta buradan sağ neye kadar ne yapacak? büyütülecek Yani onun vücudu da devleştirilecek ve oraya o sürülecek. O ateş yerden vurdukça onun eti eriyecek ve tepeye gidene kadar hiçbir şey kalmayacak. Tepesi üstü cehennemin içine düşecek ve onun azabı böyle devam edecek diyor. Evet. Allah bu duruma düşmekten bizi de neslimizden korusun kardeşler. Üzerinde 19 melek vardır. Yani orada görevli, sert ve sadece emrolunanı yapan ve oradaki merhamet dileyenleri asla duymayan ne vardır? Allah'ın yarattığı melekler vardır. Müminler Yüce Allah'ın bu konuda verdiği bilgiyi Rablarına güvenen, Rabb'ı karşısında gerekli edebi takınan kullara yaraşır bir teslimiyetle ne yapar? Teslim olur. Kardeşlerim e, bu da Orada 19 melek vardır ayeti. Müşriklerin alay konusu olmuş. Hatta o zaman e, Ebul Esed el-Cumahi çok kuvvetli birisi. E, o kadar kuvvetli ki yani en kuvvetli en iri hayvanı bile böyle alıp altına bastıran yani hayvan gımıldayamazmış. O kadar hani günümüzde de öküz gibi düştü dedikleri. Öyle bir insan o diyor ki ben sizin diyor için onlardan diyor on yedi tanesine yeterim o meleklerin yani onların iki serelim iki tanesini de siz seri verin yani meleklerle güreştecek ve siz onların hepsini diyor seri verirsiniz diyor öyle de alay ediyorlar ama Allah Azze ve Celle ne diyor ancak müminler onu ne yapar iman eder kardeşlerim Kur'an'da birçok ayetler vardır yeni gelmişken dinliyim. Bize düşen muhkemleriyle ne yapmak? Amel etmektir. İşte mağaraya giren şu kadardı, işte şu kadarı köpekti. İşte sayılar yok şu kadardı, işte şu kadarı şu, şununcu köpekti. Veya 300 sene, 500 sene. Bizi kadar eden yer burası değil. Bizi kadar eden yer öldüren ve dirilten Allah'dır. İsteyeni istediği kadar uyutur, sonra da ne yapar? Kaldırır. Aynı kabirlerde yatırıp da mahşerde dirilteceği gibi surelerin devamına bakarsanız o zaman yani şöyle o 17, 18, 19. surelere orada o 3 surede anlatılan nedir? Öldükten sonra dirilmede bir inkar etme var insanların gidişatında. Bu sureler kıyametten bahsediyor, insanlardan bahsediyor, Adem aleyhisselamdan. Adem aleyhisselamı babasız, annesiz yaratıyor havanemizi babasız yaratıyor etten kemikten peki İsa Aleyhisselam'a gelince bir kadından ve babasız yaratıyor yani Allah isterse istediği gibi ne yapar insanı yaratabilir burada öldükten sonra dirilmede bir inkar var bu inkarı kaldırabilmek için Allah onların gözünün önüne ne yapıyor bir deliller veriyor müslümanın yakalaması gereken nedir burasıdır Yoksa Fetullah Gülen hoca efendinin kitabında dediği gibi, o diyor, Meryem annemize gelen Cibril değildi, Muhammed'in diyor. Düşün, o kadar ileriye gidiyorlar ki, zamanın müstehitleri ya, bu kadar küfürde ileriye gidiyorlar. Ama Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın, Allah'ın dininde duracağı yerde müminler durmasını ne yapabilir? Cehennemin de demek ki bekçileri var ve bu ateşinde neleri var? Muhafızları var. Bunların sayılarını ancak kafirler için Allah ne yapıyor? Bir imtihan vesilesi kılıyor. Bu ayetler ancak müminlerin ne yapıyor? İmanını artırıyor. Kafirlerde ise bir, mesela hatırlayacak olursanız daha önceki derslerde, siz diyor ölmüş et, hayvanların etini yemiyorsunuz Allah'ın öldürdüğünü, kendi öldürdüğünüz etleri yiyorsunuz diyor. Yani neredeyse Yahudiler Müslümanların yeni iman etmiş, insanların kafasını ne yapıyorlardı? Karıştırıyorlardı. Niye Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz da kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz diye. Allah Azze ve Celle süsülmüş, yardan düşmüş, Allah adına kesilmeyen putlara kesilen etleri ya ne yapmıştır? Haramlanmıştır. Ayetlerini indiriyor. Ama onlar hep akli, teşvişli ve tereddütte götürecek ne yapıyorlar? Sözler getiriyorlar. Bu da Allah'ın onlara nedir? Bir tuzağıdır. Hayır andolsun ki aya, döndüğü an geceye ve açtığı sıra o sabaha. Burada da Allah Azze ve Celle cehennemin hak olduğuna dair ay, gece ve şafağı yemin etmekte ki bunlar kardeşlerim bir parıltı, bir işaret olması hasebiyle karanlığı aydınlığa çıkaran şeyler olması hasebiyle Allah Teala ve Celle bu ilim karanlıktan sizi ne yapar? Böyle çıkarır. Kuşkusuz o sakar, büyük belalardan biridir. Yani nasıl ki ay, gece, gündüz Allah'ın kudretinin eserleri ise, ayetleri ise cehennemde Allah'ın kudretinin neydir Bir nişanesidir. Evet. Uyarmak için insanları, içinizden ileri gitme veya geri kalmak isteyen kimseleri. Her nefis kendi kazancına bağlıdır. Ancak asabı yemin yani amel defterleri sağından verilenler hariç. Demek ki kardeşlerim herkes kıyamet günü yaptığı şey üzerine nedir? Sorumludur. Hayra çalışmışsa zerre kadar hayır yapmışsa eline ne yapacaktır? O geçecektir. Zerre kadar şer işlemişse onun da karşılığını ne yapacaktır? Görecektir. İşte bu sure Müslümanı diri tutmaya cevval kılmaya inen surelerden bilmemiz gereken ve kendimizi çeki düzen vermemiz gereken surelerden bir tanesidir. Genel hatlarıyla anlatmaya çalıştık ama sizler ben inanıyorum ki daha geniş şekilde okuyarak, araştırarak hayatınıza geçireceğiniz inancında Allah hepimize mağfiret etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamduke eşeden la ilahe illa ente estağfuruke ve tuğbileh. Velhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor>